Günaydın özdeş. Evet, bugün Avrupa Ne Konuşuyor bölümünü biraz kısa tutacağız. Çünkü senin kitabın üzerinde de konuşmak istiyoruz. Onu da şimdiden birazcık konuşacağız. Yani çok uzun boylu bir zaman ayıramayacağız ama Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin Arka Kampüsü adlı yeni yayınlanan kitabından da bahsedeceğiz. Ben bunu önceden duyurma, duyurmak istedim. Tamam. E, bu hafta, e, yani geçtiğimiz hafta e, Avrupa'da da e, Paskalya e, kutlandı. Paskalya nedeniyle de e, belli günlerde Eurotopics bültenleri e, çıkmadı. Dolayısıyla Avrupa geçen hafta az konuştu. Biz de e, az biraz bir şeyler vereceğiz. E, şeyden bahsetmek istiyorum bu hafta. E, Türkiye'deki seçimlere nasıl bakıyorlar? Bir an bahsetmek istiyorum. Hani biz Eurotopics'e hem Türkiye'de ne oluyor, hangi yorumlar var onları yabancı dillere çeviriyoruz. Hem de yabancı dildekileri Türkçe'ye çeviriyoruz. Yani Türkiye'deki seccade meselesinden işte vaatler nelere kadar hani pek çok şeyde yabancı dile çevriliyor ve bunlar takip ediliyor. E, oradan nasıl yorumlar e, var diye baktığımızda. E, muhalefete biraz şüpheyle yaklaşıldığını söylemek mümkün. Hani bu tür yorumlara e, sıkça e, rastlıyoruz. Neden bahsediyorum? Örneğin Avusturya'dan Kurye gazetesindeki e, bir yorum şöyle. Muhalefetin gücüne şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Yalnızca liderleri Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında ve karizmadan yoksun olduğu için değil, aynı zamanda kurulabilecek en heterojen ittifak kurulmuş olduğu için. Bu ittifakta sosyal demokratlar da var, katı milliyetçiler de var, İslamcılar da. Onları birleştiren tek şey bir slogan Erdoğan gitmeli. Ee, ancak Macaristan ya da İsrail'deki benzer tecrübelerinde gösterdiği üzere böyle tek bir araç tek bir haç pek de birleştirici olmuyor demiş buradaki yorumcu ee, Tabii ki hani bu yorumları doğru bakıyorlar diye iletmiyorum ben ama Avrupa'da işte gene olarak böyle bakışlar e, var diye iletiyorum ee, gerçekten Macaristan deneyimi özellikle e, Avrupa'da demokrasi o ülkede değişim bekleyenler için ciddi bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Orada da altı parti bir araya gelip işte bir aday çıkartmıştı ve ciddi hayal kırıklığı olmuştu. O o hayal kırıklığını yaşamış olmanın getirdiği bir şeyle bakıyorlar. Bunu iletmek lazım Avrupa'dan. Ama tabii bunun yanı sıra işte Kılıçdaroğlu, inatçı ve sebatkar işte Türkiye'yi yeni sistemle dönüştürülebilir şeklinde yorumlar da var. Onu da ekleyeyim. Bunun yanı sıra önemli dikkat çekilen noktalardan bir tanesi, bir seçimlerden sonra ülkede bir karışıklık olabileceğine dair Yunanistan bize her zaman çok yakından takip ediyor. Yunanistan'dan bir yorum aktarayım. Huffington Post, Greece'ten Yunanistan'dan sultanın zaferi kıl payı kaçırması durumunda özellikle seçim sonucunun belirsiz kalırsa eğer Türk tarafının bir istikrarsızlık dönemine girebileceğini unutmamak lazım. Temmuz 2016'daki darbe girişimine benzer çatışma ve yıkım görüntülerinin gelmesi hiç de ihtimal dışı değil demiş buradaki yorumcu. Ee, ve Yunanistan'dan bir yorum daha. Ee, Katimerini gazetesindeki yorumcu da şöyle demiş, 14 Mayıs hem Türkiye için hem de bizim için çok önemli bir tarih. Ee, ancak Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sonunda yenilmesiyle Türkiye'deki genişleme politikasının değişeceği yanılgısına kapılmamalıyız. Zira Türkiye muhaliflerinin de hayli agresif söylemleri var, köklü kanaatleri var ve tüm bunlar umutlara hiç yer bırakmıyor e, demiş e, böyle bir e, yani Yunanistan e, şey muhalefetin dış politika söylemlerini de takip ediyor tabii ki e, ve muhalefetin söylemlerinin kendileri açısından pek de umut verici olmadığını e, altını çizmişler e, diyeyim ve son olarak da Türkiye'den Murat Yetkin Avrupa'nın bize bakışına dair bir şey yazmış, bir köşe yazısı yazmış. Bunu aktarayım birkaç cümleyle. Kılıçdaroğlu kazanırsa Batı ciddi bir sınavla karşı karşıya kalacak. Zira İslamcı ve artık milliyetçi çizgideki Erdoğan'ı ötekileştirmek onlar için çok kolay. Yüzünü yeniden Batı'ya dönmüş bir Türkiye Batı'da Avrupa Birliği'nin Hristiyan kulübü olarak dinci, sağcı, tutucu çevrelerin hiç işine gelmez. AB siyasetçilerinin çoğunun gözünde Türkiye antitez olarak kalmalı. Bu nedenle içten içe seçimleri Erdoğan'ın kazanmasını tercih ederler demiş Murat Yetkin. Bir de göçmen meselesine dikkat çekmiş. AB başkentleri... Kılıçdaroğlu Suriyelileri geri gönderirse onların Avrupa'ya geçmesinden endişeli demiş. Ee, Avrupa gerçekten Türkiye'deki seçimi e, mutlaka bu göçmen e, politikası e, şeysiyle beraber perspektifiyle e, izliyor. E, onlar için en önemli şeylerden bir tanesi hani Türkiye'de demokrasi olup olmamasından ziyade belli kesimler için. E, bu göçmenler konusunda Türkiye'de bir sonraki hükümetin neler yapacağı diyeyim ben Eurotopics bültenlerinden bu haftalık e, böylece kısaca bitirmiş olalım. Evet, teşekkür, evet ederiz. De, teşekkür ederiz. Özellikle de tabii seçim öncesinde çok e, hayati yorumlar geliyor dört bir taraftan. Bunlardan bir kısmına da böylece yer vermiş olduk. Evet. Evet, tamam, şimdi... şimdilik bitirelim. E, sonra ben tekrar geliyorum. Tamam. Şimdi bizim epey e, e, zaman önce konuştuğumuz bir şey vardı. Özdeş istersen sen izah et. Tuba Tekeregin Yetişim Yayınları'ndan önemli bir e, kitabı yayınlandı. Bir türlü fırsat bulup üzerinde konuşma e, o, olanağı yaratamamıştık bugün. Bilmiyorum, evet, biraz, da... evet yani... biraz sonra şimdi onu konuşuruz. Bu bölümü kapatalım. Ondan sonra kitabı konuşalım. Hoşçakalın.